Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Kıymetli izleyenlerimiz İlmi programıyla yeniden sizlerle birlikteyiz. Hepinize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün de yine İlmi Halep ile Alegül TV komuter adresinden gelen sorularımızı İsmail A. Fıkıh kurulu üyesi Fatih Kalender hocamıza yönelteceğiz ve cevaplar almaya gayret göstereceğiz. Sizler de Sorularınızı imyal et lalegültv.com.tr adresinden bizlere gönderebilirsiniz. Veyahut yine daha önce yapmış olduğumuz programların tekrarlarını da lalegültv.com.tr adresinden izleyebilirsiniz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyisiniz inşallah. Allah razı olsun. Rabbim iyilikler versin. Şimdi İlk inşallah. sorumuzla programımıza başlıyoruz hocam. Bir anne çocuğu namına hesap açmış ve eline geçen paraları ileride çocuğuna kullanmak üzere bu hesaba yatırmış. Ve çocuğun da bundan haberi yok. Ee, bu anne şu an öldü. Bizim bu hesaptan haberimiz var ancak çocuğa buradaki paraları teslim edersek çarçur edecek. Evleninceye kadar bundan haberdar etmesek caiz olur mu? Ee, bunu yazan da yine çocuğun amcası. Euzubillahimineşşeytanirracim. <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve sallallahu te'ale aleyhi ve sellem ve ba'du. Suali özetleyecek olursak bir anne ki diğer akrabası bunu beyan ediyor. Bir anne evladın için bir hesap açıyor ve eline gelen parayı da oraya yatırıyor evet. evladı namına. Daha sonra evladı büyüyor ve anne de ahirete intikal ediyor ve çocuğun haberi yok, ee, diğer verileri diyor ki bu parayı veya bu hesabı çocuğa söylesek çocuk onu çarçur edecek. Ee, söylemeyelim mi veyahut da belli bir zamana kadar bekleyelim mi? Bununla alakalı bir sual. Evet. Ancak e, bu bir birkaç mahiyeti var, birkaç açıdan bakılmalıdır. Birinci olarak, e, bir kimse buluçağına erdiği halde malındaki tasarruf yetkisi devam, yani ondan alınır mı? yoksa malı ona teslim edilebilir hmm. mi? Evet. Birinci mesele bu. Ee, i̇kinci mesele ise e, bir annenin çocuğu namına açmış olduğu hesapta çocuğuna vermiş olduğu çocuğun mülküne intikal eder mi? Hmm. Çünkü anne ahirete intikal ettiğinde bu çocuğun malı mı olmuş olur yoksa annenin malıdır? Ahirete intikal ettiğinde diğer evet. varisler o mala evet. var mirasçı olur mu? Evet. İkinci mesele de bu. Birinci meseleye baktığımız zaman e, bir çocuk bulu ermeden önceki bir çocuğun malı çocuğa teslim edilmez. velisi onun namına malında harcamada bulunur. Evet. Ancak bu kişi bulu erdiği zaman ve akli melekelerinde de herhangi bir halel, herhangi bir sıkıntı söz konusu değilse malı kendisine teslim edilir ve kendisi evet. hür iradesiyle istediği gibi tasarruf yapma yetkisine sahiptir. Hı hı. Ancak e, akli melekelerin, melekelerinde sıkıntı olduğu halde, yani mecnun demiyorum da sefih diyorum. Evet. Fıkıhta bunu bu şekilde ifade ediyor. Yani zayıf akıllı, aldanabilen veya ticaretini bilmeyen hı hı. veyahut elindeki parayı harcamaması gereken yerlere harcayan konumda ise ki fıkıhta sefih diye tanımlanan kişi, böyle bir durumda bu kişiye malı teslim edilir mi edilmez mi? Hı hı. Bu konu e, Hanefi mezhebinde müştehit imamlar arasında ihtilaf edilen bir konudur. İmam Ebu Yusuf ve İmam Muhammed rahimahumullah e, bu kişiden rüşt dediğimiz yani doğru ile yanlışı ayırt edebilecek konuma ulaşıncaya kadar malı teslim edilmez. Bu ulaşması velev ki çok seneleri alsa bile 20-30-40 yaşına gelse bile bu konuma ulaşmadıkça malı verilmez. Velileri bu kişi namına bu maldan harcamada bulunur deniyor. Evet. Ancak Ebu Hanife Rahimullah ise e, belli bir konuma kadar e, hatırladığım kadarıyla 25 yaşına kadar beklenir. Bu zamana kadar hala da kendisinde bir rüştlülük, rüştünü ispat edememişse Hı. doğruyu yanlış ayırt edebilecek takat ve konuma ulaşmamışsa e, ulaşmasa bile yine bu saatten sonra malı alıkonulmaz ona ben verilir ve o kendisi tasarrufta bulunsun denir. Evet. Tabi bu e, mezhep imamlarında bu şekilde iktiraf edilse de e, daha sonradan müteahhir olan ulema bu konuda İmam-ı Yusuf ve i̇mam Muhammed'in görüşünü tercih etmişler özellikle amimeye fayda sağlama açısından. Hı hı. Çünkü bu kişiye malı verildiğinde bunu harcamaması gereken yerde harcaması durumunda daha sonradan bu kişi muhtaç olacaktır. Evet. E, muhtaç olması da daha büyük sıkıntılara sebebiyet Hı -hı. verecek. Hı -hı. O yüzden malı ona e, verilmeden tabii güvenilir velisi tarafından onun namına, onun ihtiyaçları karşılanacak şekilde harcanır. Evet. Tabii bahsettiğimiz e, mecnun konumunda olmayan kişi için. Evet. Yani akli dengesi var. E, şer şerifle muhatap olan bir kimse ama bunun yanı sıra sefihlilik vardır. E, birazcık zayıf düşünceye sahiptir. Bu manada aldanması mümkün olan veya aldanması galibi olan bir kişi hakkındadır. Evet. Dolayısıyla bu sual edilen kişinin durumu buna göre de değerlendirilir. Yani madem ki soru soran kişi bunun yakınıdır, akrabasıdır. Bu çocuğa verdiğim zaman bunu çarçur edeceklerse bu çocuğun tabii çarçur etmek bu da aslında bir bakış açısına göre değişebilir. Ona göre belki çarçur. Yani ağa şahıs çok bu konuda şey bilir, sıkıdır. Parayı nerede harcayacağını çok fazla inceler. Diğeri ise biraz daha rahattır. O şekilde değil de gerçekten bu sefih midir değil midir? Evet. Bunu da e, istişare ederek, e, daha bu konulara vakıf olan kişilerle görüşerek bu bilinir, bu manada hareket etsinleriz. Evet. İkinci bir mesele ise bu şu anda mevcut olan hesaptaki paranın tamamı çocuğa aittir denir mi? Yoksa bu annenin malıdır, anne vefat ettiği zaman Çocuklar. diğer varisler de buraya ortak olarak girer mi? Tabi geriye kim kalmış bilmiyoruz, bize bu sual edilmemiş. Evet burada meseleyi şöyle bakacağız. Blue çağının öncesinde bir nevi anne veli konumunda olduğu için kendi namına yani kendisi çocuğa bu parayı verdiği zaman çocuğun bilgisi olmasa bile çocuk namına kendisi teslim almış kabul edileceğinden dolayı hmm. bu safkaya kadar olan verimler yani ona verilen hediyeler çocuğun mülküne intikal eder. Evet. Ancak Blue çağına erdikten sonra e, veliliğinin bir fonksiyonu kalmayacaktır. Hmm. Hibe kabız ile kişinin teslim almasıyla tamamlanır. Evet. Yani söz gelimi ben size bu bardağı verdim desem, e, siz bunu almadıkça elinize teslim almadıkça veya almanıza olanak vermedikçe Hı. ki buna hükmü kabız deniyor evet. bu mala siz sahip olmazsınız. Evet. Blue ermiş olan bir kimsenin de teslim alması şarttır. Veyahut da bankadaki hesabından haberdar olması gerekir ki bir nevi o hesabını oraya Açılmasıyla Hı -hı. oradakilere vekalet vermiş olsun. Kendi namına bankadaki kişiler o parayı veya kendisine verilen hediyeyi teslim alsın. Evet. Oysa çocuğun böyle bir bilgisi yok deniyor. Hı -hı. O zaman Blue çağından sonra annenin vermiş olduğunda karşı tarafın bir kabz olmayacağı için teslim alması olmayacağı için bunlar yani o safhadan sonraki verilenler çocuğun mülkü olmaz. Hala da annenin mülkündedir. Hı -hı. Dolayısıyla onu tabi ayırt etmek gerekir. Yani Blue Çağ öncesi ve sonrası. Evet. Blue Çağı öncesi çocuğun mülküdür ama Blue Çağı sonrası çocuğun mülkü değildir. Annenin mülküdür. Anne vefat ettiği zaman bırakmış olduğu terike kabiliğinden, geriye bıraktığı mal kabilindendir Ve diğer ne kadar varis varsa ona göre taksim edilir. Ve ona göre e, konum e, ayırt edilmiş olacaktır. Evet. Ama tabi e, dediğimiz gibi e, çocuğun bu hesaptan haberdar olmama, meselesi vardır. Bu konuda da dikkat edilmesi gerekir. Evet. Bu kardeşlerimize tavsiyemiz, yani konuda biraz daha tafsilat olduğu için hı hı. kendi şahısları adına fetva sormaları. Hı. Belki durumlarında farklılık olabilir, çocuk sefih midir, değil midir? Bunun tespiti e, konusunda da özellikle yardım almalıdır. O yüzden bu konuyu bilen bir hoca efendiyi ararlar veya fetva hattını arayarak hı hı. oradaki Deterli hoca efendilerin kendi hallerini arz ederek şahıslarına münhasır fetva sormalarını tavsiye ederiz. Henal burada anladığımız kadarıyla çocuk daha bulu çağına ermemiş gibi gözüküyor hocam. Evet. Ee, o gereken cevabı siz detaylı evet. bir şekilde evet. bu kardeşlerimize iletmiş oldunuz. Bir diğer sorumuz, Kur'an okumak üzere bazı yerlere gidiyoruz, para veriyorlar, bazıları alınabileceğini söylüyor. Bu konuda ne yapmamız gerekir? Fıkıh kaynaklarımızda icare bölümü vardır. Yani kira bölümü vardır. O konu irdelenirken ibadet konularında kiralama aktinin geçerli olmayacağından bahsedilir. Hı hı. Söz gelimi namaz kıldırmak üzere bir kimsenin kiralanamaması veya ezan okunması üzerine bir kimsenin kiralanamaması veya şer'i ilimleri öğretmesi üzerine bir müderrisin kiralanamaması. Hı hı. Ancak müteahhir ulema ee, bu konuda e, biraz daha farklı konuyu başka bir yere çekerek öğretiminden dolayı değil, namaz kıldırdığından dolayı değil veya ezan okuduğundan dolayı değil o kadarlık bir zamanını amme için hapsettiğinden dolayı kendi şahsi için harcamayıp de e, kamu yararını harcadığından dolayı hı hı. o zamanın hapsine mukabil bedel almasına fetva vermişler, izin hı hı. vermişlerdir. Dolayısıyla mütekaddim ile müteahhir arasında görüş farklılığı olunan mesele budur. Yani kendi zamanlarını, bu kadarlarını hapsetmeleri mukabiline ücret alması. Hı hı. Ancak Kur'an-ı Kerim okumak veya namaz kılmak gibi bizati ibadet üzerine ücret alınacağını söyleyen kimse yoktur. Hı hı. Yani burada ne müteakkit ne müteahhir evet. fetva veren yoktur. Dolayısıyla biri kalkıp da işte Kur'an-ı Kerim okumasından dolayı ücret alırsa bu ücret ona helal olmaz. Ancak günümüzde şöyle bir söylem var. Ee, bu Kur'an okuduğundan dolayı bu ücreti almamıştır. Ee, belki Kur'an okumuştur. Bu bunu metcanen yapmıştır. Allah için yapmıştır. Herhangi bir beklentisi yoktur. Ama davet sahipleri veya cenaze sahipleri genelde öyle oluyor. Kendileri gönlünden koparak bu kişi hediye. hediyede bulunmuştur. Ee, gerçekten bu bir hediye mahiyetinde ise füken olabilir denir. Ancak bu bir adet haline gelmişse ki maalesef günümüzde artık adet haline gelmiştir. E, bir kural vardır örfen, maruf olan şart olarak koşulmuş gibidir. Yani insanlar katında bir örf var ise sanki taraflar açısından o şart koşulmuştur. Evet. O zaman bu bir nevi akit konumunda girecek. Evet. Ee, o yüzden yani okuyan ben okudum kimse, sen de bana para verdin. Gibi okuyan kimse evet. tamam belki ücret mukabilinde okumadı dese de ama biliyor ki kendisine illaki bir hediye tamam. verilecektir. Ee, Hediyeyi veren kimse her ne kadar ücret mukabilinde okumasam da kendini borçlu hissediyor illaki vermem gerekiyor şeklinde olduğu için... ...bu asla doğru olan bir şey değildir. Hatta bu konuyu yıkmak adına, hmm. yani bu zihniyeti e, kapatmak adına karilerimiz, Kur'an-ı Kerim okuyanlarımız asla para almamalı. Gerçekten canı gönülden karşı taraf hediye dahi verse, e, bu doğru bir şey değildir, bunu ben almayacağım. İlla vermek istiyorsan git fakirlere talebilere tasat talebelere tasattöket ama ben okuduğumdan dolayı bana hediye vermiş olsan dahi bunu kabul etmeyeceğim şeklinde e, radikal karar almak gerekir ki evet. bu manadaki bu yanlışlılığı bertaraf edebilelim. Evet. Çünkü çok yanlış şeylerin olduğunu duyuyoruz. Bu konularda pazarlıklar yapıldığını duyuyoruz. Maalesef. İşte falan hoca efendi işte şu kadar okur falan hoca efendi ya ona bütçemiz yetmez şeklindeki ifadelerin olduğunu duyuyoruz. Evet. Bunlar çok yanlış şeylerdir. Çünkü neticede bu bir sanat gibi değerlendiriliyor ama bu bir ses sanatçılığı değildir. Yani kişinin işte orada bu kadar bir zamanını bizim ya orada neticede kelamullah, Allah'ın kelamı okunuyor hmm. ve bir ibadet oluşuyor rahat yapmak, Kur'an-ı Kerim okumak bir ibadettir. Evet. Ve bu ibadetin oluşumuna mukabil kişinin ücret alması asla düşünülemez, asla buna caizdir denilemez. Özellikle son zamanlarda e, mezarlıklarda da bu çok yaygın olmaya başladı Maalesef. hocam. Girişte hani bayramlardan sonra giriyorlar işte bayramda veya ziyaret esnasında kapıda bir hafız veya okuyabilen bir kardeşimiz varsa ücreti veriliyor ondan sonra doğru, mezar başında okunuyor. Bunlar çok yanlış şeylerdir. Yani e, iyilik evet. yapayım derken daha büyük kötülüğe sebebiyet vermiş oluruz. Ne okutanların böyle bir şey teşebbüs etmesi ne de okuyanların böyle bir şey alması. İki tarafta da asla bir doğru şey almış oluyor değil mi hocam yani? Bir evet. günah. Tabii ki bu müşterek bir vebaldir. Müşterek evet. bir günahtır. Sadece bir kişiye yüklenmemesi evet. de gerekiyor. Bir başka sorumuz e, hocam ben hemoroid hastasıyım ve ne kadar da olsa e, duştan çıktıktan sonra yine de bir dışkı lekesi kalıyor. E, bu benim içimde bir şüphe yapıyor. Bu şekilde abdestimi nasıl yapacağım? Her ne kadar temizlense, temizlensem de diyor. Bu e, şüphe içimde kalıyor ve bu oluyor demişler. Ne yapması gerekiyor? Usul abdesti aldıktan sonra velev ki demiş olduğu manada bir e, pislik Hı. çıkmış olsa bile bu usulüne etki yapmaz. Evet. Bu belki abdestini bozacaktır. Hı. Çıkan şeyin necis olması durumunda. E, dolayısıyla bu ikisini ayırt etmemiz gerekir. Yani usul abdesti başkadır, abdest başkadır. Evet. E, gusül abdesini gerektiren durumlar malumdur. Bunlar oluşmadıkça kişinin vücudundan kan irin çıkması veya idrar dökmesi veya büyük abdesti bozması e, bu tamamıyla abdestin yine endeksidir. Gusüyle herhangi bir tesir olmayacaktır. Evet. Peki bu kimse abdest konusunda ne yapacaktır? E, bu sahibül özür müdür değil midir? Önce bunu tespit etmemiz gerekir. Yani Hı -hı. bu kişi özür sahibidir denir mi? Denmez mi? Evet. E, bir kimsenin özür sahibi olması Birinci kural, özrün devam etmesi, ikinci kural, özrün nihayete ermesi, üçüncü kural. Bir kimsenin özür sahibi olabilmesi için aranan şart, iki namaz vakti yani bir namaz vaktinin tamamı o namazı kılacak kadar fırsat vermeden o özrün devam etmesi şartı vardır. Yani söz gelimi burun kanaması olan bir kimse veya başka bir beledinin başka bir uzuvunda abdesti bozan bir durumun devam etmesi evet. durumunda bu kişi abdest alıp da o namazı kılacak kadar bir fırsatı olmamış ise bir namaz vakti içinde bu kimse artık özür sahibidir. Evet. Bu kişi vakit girdikten sonra abdestini alır. Hı hı. O hal devam etse bile namazını o halde kılar. Vakit içinde dilediği kadar ibadetini yapabilir. Evet. Başka bir şekilde abdestini bozmadıkça. <Gülüyor> Özrün devam etmesi ise bu şekilde devamlık şartı yoktur. Yani söz gelimi öğle ile ikindi arası devam etti, fırsat vermedi, bu kişi özür sahibi oldu ama ikindi ile akşam arası devam şey etmesine olmadı. gerek yok. İkindi ile akşam arası bir kere kendisini göstermesi, bir hmm. kere o akıntının var olmaklığı özün devamı için yeterlidir. Hmm. Yani başlangıçta istimrar şartı vardır, devamlılık evet. şartı vardır ama devamında ise istimrar şartı yoktur. Hmm. Her bir vakit için bir kere variyetini ortaya koyması yani o kan ve ne ise ortaya çıkması özün devamı için yeterlidir. Evet. Özrün nihayete ermesi, bitmesi ise tıpkı başlangıçta olduğu gibi yine istimrarı gerektirir. Devamlılığı gerektirir ama devamlılık özrün oluşmaması açısındandır. Yani öğle ikindi arası devam etmişti. Evet. İkindi akşam arası bir kere, bir kere gözüktü, göstermedi. durdu ama akşam yassı arası hiç gözükmedi. hiç gözükmedi. Özür bitmiştir. Hiçmiş. Dolayısıyla başta da istimrar var, sonda da istimrar var ama ortada istimrar yani devamlılık Yok. yoktur. Dolayısıyla bu kardeşimiz de bu konuda kendisine bakacak. Ben hmm. özür sahibi miyim, değil, değil miyim? Ona göre hareket edecektir. Eğer özür sahibi ise her namaz vakti girdiği zaman abdestini alır. Hmm. Ve o abdest ile dilediği kadar namaz kılabilir, dilediği kadar İbadet abdestsiz yapalım. yapılamayacak ibadetleri yerine getirebilir. Kur'an-ı Kerim okumak gibi. Evet. Tabii başka bir şekilde abdestini bozmadıkça. Hmm. Yani söz gelimi burnundan gelen bir kanamadan dolayı özür sahibi olduysa bu kimse işte ağzından bir kanama, dişinden bir kanama gelse abdesti bozulur. Evet. O durum farklıdır. Yani özlem bir, bir hükümdür. Durum. O özüre gerektiren durum neyse onunla alakalıdır. Evet. Bir de vakit girdiği zaman değil de vakit çıktığı zaman Hanefi mezhebinde tercih edilen görüş bu şekilde abdesti bozulacak. Evet. Bu tabi nerede zuhur eder? Bunun semeresi nerede ortaya çıkar? Sözgenimiz sabah namazında abdesi ile e, işrak namazı kılamaz. Çünkü sabah namazının vakti çıkıyor. Belki bir vakit girmiyor evet. ama vakit çıkmış oluyor. Hı hı. Dolayısıyla bu kişi e, kuşluk namazı için veya işrak namazı için bir de hı hı. alacaktır. Hı hı. Tercih edilen görüşe göre evet. bu konuda ihtilaf olmakla beraber. Hakeza ama kuşluk namazı için almış olduğu abdesiyle öğle namazını kılabilecektir. Hı hı. Çünkü bir vakit çıkmamıştır. <gülüyor> bir vakit girmiştir. Evet. Oysa abdesti bozacak durum vaktin çıkmasıyladır. Vaktin girmesiyle değil Hanefi mezhebinde tercih edilen görüş buna göre de hareket edecektin inşallah. Peki hocam bir de şey deniyor ya mesela belli oranda bu dışkının kalması vücutta hani belki elbiseye bulaşmıyor ama orada o bölgede kalıyor veya idrarın kalması. Şimdi abdestin bozulması bir şey hı hı. kişinin üzerinde necaset bulunduğu evet. halde o şekilde namaz kılması başka bir şeydir. Hı hı. Bizim şu ana kadar konuştuğumuz abdestinin bozulmasıyla alakalıdır. Evet. Abdesti bozulmadığını düşünecek olsak Hı. veya abdesti bozuldu abdest aldı ama vücudunda necasetin evet, olmasını düşünecek olursak burada af kapsamındaki galize necasetten Hı. bahsediyoruz. Af kapsamında yani bir dirhemlik e, bu da katı olan necasetlerde işte 3 gram 3.2 gibi e, grama yani ağırlık Örçümüyle hı hı. ama sıvı necasetlerdeyse ise bir avuç ayasının kaplayacağı alana kadar hı. olursa bu kadarı af kapsamındadır. Evet. E, bundan fazlası ise namaza manidir. Mani. Ama şunu ifade edelim af kapsamında olan yani bir dirhemlik miktarla dahi kişinin namaz kılması doğru değildir. Evet. Her ne kadar namazı sahih olsa da onu temizlemesi vaciptir. Hı -hı. Bundan daha az olursa bu vücubiyet bir debze daha aşağı doğru düşecektir. Yani imkan nispetince kişinin vücudunda veya elbisesinde veya namaz kılacağı mekanda necasetin bulunmaması. Hı -hı. Ama bu necasette af kapsamında dediğimiz bir dirhemliğe kadar da müsamaha vardır namazın sıhhati için. Evet hocam Allah razı olsun. Amin, bir başka sorumuz. Ee, hocam ben iş yerinde namazı molalarda kılıyorum. Vaktim kısıtlı olduğu için... Sadece farzlarını kılıyorum, böyle yapmam doğru olur mu? Hepsini mi kılmam gerekir yoksa dinlenmeye vaktim hiç kalmıyor demiş. Bakın e, namaz e, gündelik olarak bir insanın tıpkı yemesi içmesi <gülüyor> ve asli ihtiyaçlarını görmesi gibi olmazsa olmaz olan bir sorumluluğudur. Yemekten içmekten belki daha öncelikle Dolayısıyla mi? yani bir kimse evet. benim ihtiyaç işte e, dinlenme zamanım diyerek dinlenme zamanında namazı harcamasında fedakarlıkta bulunuyor gibi algılanmamalıdır. Olması gereken oydu zaten. Evet. Dolayısıyla namazda kişik asla taviz verilmemelidir. Ee, peki ben sadece farzlarla iktifa edeyim. Bu da doğru bir şey değildir. Çünkü namazın öncesinde ve sonrasında bulunan e, revatip sünnetleri diyoruz. Bu sünnetlerin de kılınması gerekecektir. Evet. Yani bu gibi bahaneler ile kişinin bunları bırakması hiç doğru bir şey değil. Tabii bunların da kendi arasında merhale olarak e, kuvvet açısından farklılığı vardır. Evet. Sabah namazının sünneti daha kavidir. Hı hı. E, as, e, hatta e, kişi sabah namazının sünnetini kılmamış ise öğle vaktine kadar yani güneş doğduktan sonra öğle hı hı. vaktine kadar kerat vakti çıktıktan sonra kaza edilecek namazlardandır. Farzıyla beraber eğer farzı kılmamışsa. Hatta İmam Muhammed'e göre ki e, muvattaada bu e, ifade vardır. Farzı kılmış olsa bile sünneti kılmamışsa sünnet tek başına yine kaza edilecektir. Aa, sabah namazının evet. sünneti bu kadar önemlidir. Önemli. Normal e, nafile namazları kişi keyfi olarak herhangi bir ihtiyacı olmaksızın, herhangi bir rahatsızlığı olmaksızın oturarak kılabilirken ama evet. imal edil. Oturarak ama secdesini yapacak sabah namazının sünnetini oturarak kılmaya ruhsat da verilmemiştir. Bu derece önemli bir cünnettir. Evet. Daha sonra sırasıyla işte öle namazının e, sünneti müekkettir. Hı hı. E, bu da hakeza kılınmalıdır ilk ve son sünnetleri. İkinci namazının ilk sünneti, yastı namazının ilk sünneti ise bunlar e, iki namazının zaten ilk sünneti değil tek sünnettir o. Evet. Bunlar gayrimüekkettir. Hı hı. E, bunların mukavemeti diğerlerinin nispetle daha evet. düşüktedir. Ama evet. böyle olsa bile kişi bunları yine bırakmamalıdır. Bunlara evet. devam etmelidir. Bahsettiğimiz gibi bir takım yani iki bardak çay içeceğine bir bardak çay içersin namazını kılacaksın yani sünnetleri de gerekirse, içmezsen, gerekirse bir bardak çayı da te terk edeceksin o namazı kılmak gerekecek evet, bir diğer sorumuz ablamın eşi hiç gusül abdesti almıyor ama Allah'a inancı var e, ablam da e, beş vakit namazını kılıyor ona da kıl diyor ablam nikahları var mı diye merak ediyor e, bir de e, kızları var demiş durumları nedir diye sormuşlar şimdi nikahları var mıdır e, diye sual Sual eden kardeşimizin kafasında şöyle bir şüphe oluşuyor. Yani husetmeyen bir kimse Hı. imandan çıkar mı ve yani bu öyle bir şey var. çıkması vesilesi ile nikahları bozulur mu? Ee, öncelikle ehli sünnet akidesine göre amel imandan bir cüz değildir. Evet. Bunu bir ortaya koyalım. Amel bir şey, iman başka bir Hı. şeydir. İman olmadan amel kabul edilmez. Amel olmaz. Hı. Yani şöyle bir misal verebiliriz, bir hoca efendi o şekilde anlatıyordu. Elde bulunan parmakları amel olarak hesap edecek olursak, parmaklar ele bağlı, el de kola bağlıdır. Kol olmazsa parmaklarının hiçbir hükmü olmayacaktır. Evet. İşte o kol imandır. İman olmadıkça kişinin yaptığı ibadetlerin hiçbir hükmü olmaz. Ancak e, amellerin eksik olması ise imanı bertaraf etmez. Yani iman iman vardır ama ameli olarak problemi vardır. Bu kimse günah işlemiştir. Fasık denir ama kafirdir denmez. Yani. Yeter ki onu helal itikad etmesin. Veya haramı helal, har helali haram itikad etmesin. Söz gelimi işte içki içmek büyük bir günahtır. Hmm. Zina yapmak büyük günahtır. Veya bu emsal diğer günahlar e, düşünecek olursak. Veya namaz kılmamak büyük hmm. bir günahtır. Ama kişi kılma, kılmıyor. Ama farz olduğuna itikad ediyor. Tembelliğinden dolayı kılmadığını itiraf ediyor. Bu evet. kimse fasıktır. Günah işlemiştir. Hem de çok büyük bir günah işlemiştir. Ama bunun yanı sıra bu kişi kafirdir denmez. Evet. Ee, Hanefi mezhebine göre böyle. Hatta Şafii ve Maliki mezhebinde de böyledir. Ancak Hanbeli mezhebinde bu konuda farklı görüşler de vardır. Evet. Ee, durum bu iken e, yıkanmaması demek namaz kılmıyor demektir. Hı hı. E, çünkü yıkanmayan bir kimse yani husus icap yani. ettiği zaman yıkanmıyor ise namaz vakitleri geldiği zaman namazı kılması kılması için yıkanması farzdır. Evet. Bu manada onu terk ediyorsa namazı da terk ediyordur. Dolayısıyla bu kimse bunu helal itikad etmiyorsa yani namazın farz olduğuna itikad ettiği halde e, bir takım nefsani arzularından dolayı veyahut da işte e, tembelliğinden dolayı böyle yapıyorsa tabi bunu hafife almakla doğru değil. Hı hı. Büyük günah olmakla beraber, çok yanlış bir şey olmakla beraber e, bu kimse kafirdir demeyiz. Evet. Ama bunu tabi sorgulamamız gerekir. Yani bunun bu şekilde bir e, amelde bulunmasının arka planda ne yetiyor? Hı hı. E, sualde hatırladığım kadarıyla işte namaz kılmasını da zorluyor tabirini kullanırız. Evet. Yani hanımının namaz kılmasını istiyor ama kendisi kılmıyor. Veyahut da Müslüman tabirini kullanıyor kendisi için. Evet. O yüzden bu belki fasıklılıkla itham edilecek kişidir. Bu ise imana zarar getirmez. O kimseye kafirdir dememizi gerektirmez. Evet. O zaman nikya da gelmeyecek. Ama ne olursa olsun bunun bu kötü eyleminden vazgeçirmek konusunda da e, sual soran kimse e, veyahut da hanımı eğer bizi dinliyorsa bu konuda ona teşvik etmeli her daim bunu e, onunla konuşmalı ve bir an önce de bu ibadetlerin yerine getirme konusunda e, sağlam bir tövbe etmesini de sağlamalıdır. Belki dersin. nikah konusunda burada hani şey de sorabilirler hocam belki hani hiç şey almıyor gusül abdesti almıyor. Gusül abdesti almadığı için de ilk yapılan nikah geçerli midir diye bir şey de çıkabilir mi oradan? Şimdiki nikah belki hani sual soran kardeşimizin evet. niyeti olabilir diyorsunuz da ona da Fıken şöyle cevap verelim nikah bir akittir Taraflar bir araya gelerek e, şartları oluşması durumunda, iradelerini beyana dökerek yani evet. icap ve kabulde bulunarak akt ederler. Bu aktin sahih olması için aranan şartlara baktığımız zaman ki taraflardır hı hı. yani evlenecek olan erkek ve bayan veya onların vekilleri veya velileri hı hı. tabi bunlar da e, liyakatta olacaktır, akli dengeleri yerinde buluçağına ermiş, kadın bu erkek ile evlenmeye mahal olacak evet. yani onun akrabası mahremi olmayacak veya hanımının kız kardeşi gibi iki yani ikinci hanım olarak düşündüğümüz zaman evet. cem etmesi caiz olmayan kadınlardan olmayacak. Hmm. Bu şartlar yerine geldiği zaman iki tane erkek şahit veya bir erkek iki bayan şahit hmm. şahitler de şahitlik liyakatlarına haiz olmasıyla beraber ettiklerinde nikah sahiptir. Burada kişilerin cunup olması, temiz olmaması, üzerlerinde necaseti barındırmaları bu kimsenin nikahın sıhhatına engel, engel. olmayacaktır. Evet. Akit olarak meseleye baktığımız zaman. O yüzden e, nikaha halel getirmez dedik ama asıl buradaki mesele itikadi bir meseledir. Evet. Acaba bu kişinin itikadı nedir? E, yanlış olduğunu bile bile mi böyle yapıyor yoksa bunun yanlış olduğuna inanmıyor mu? Bu manada sorgulamak lazımdır. Evet. Bir diğer sorumuz, biz kışın bazen yaylalara gidiyoruz, hava çok soğuk olduğu için ayağımızdan mes'i çıkarmadan yatıyoruz. Sabah abdest alırken üzerine mes etsek olur mu diye sormuşlar. Çok da güzel bir soru hocam. Evet. evet. Dinimizin şüphesiz bizlere sağlamış olduğu birçok kolaylıklar vardır. Kolaylıklardan bir tanesi de mes, mes. üzerine mes etmektir. Tabi bunun da belli başlı kuralları vardır. Hı hı. Yani bir ya ayağı giyilecek olan mesle aranan özellikler işte bunun hı hı. belli bir merhale yürümeye mukavemetli sağlam olmalı. Ee, suyu hemen nüfuz etmemeli hı hı. içine. E, giyilen ayakta bağlamaksızın durabilmeli evet. gibi bazı özellikler vardır. Ebu Hanife'ye göre e, deri veya altının deri olma görüşü vardır ama sahibinin bu konudaki görüşü bu şekilde değildir Ebu Yusuf da İmam Muhammed Rahimullah. Hı -hı. Daha sonradan Ebu Hanife Rahimullah'ın da bu görüşten rücu ettiğini e, mefsus sahibi e, İmam-ı Seraksi'de nakletmiştir. Hı -hı. Dolayısıyla bu şartlara haiz olması gerekir. Öncelikle Hı -hı. ayağı giyilen meslid. Bir de bu mesle giyen kimse kamil tam bir abdest üzerine bunu giymesi gerekir. Hmm. Yani siz e, normal farz olan uzuvlarınızı yıkadığınız halde, yani size abdestsizdir dendikten sonra o mesleri giymek gerekir. Evet. O mesler giyildikten sonra daha henüz mestin hükmü başlamaz. Mestin hükmü ne zaman başlayacaktır? Abdestinizi hmm. bozduğunuz andan itibaren hmm. başlayacaktır. Bir nevi ayağa giyilen mes abdestinizi bozduğunuz, bozduğunuz zaman vücuda gelecek olan hadesin yani hmm. abdestsizliliğin ayağa sirayet etmesini engeldir. Evet. Yani bir nevi orada kalkan vazifesi yapıyor. Hmm. İşte elinize hades geldi, yüzünüze hades geldi abdest huzurlarınız olarak ayağınıza daha hades gelecekken mes evet. ona mani oldu. Evet. O hadis dışarıda kaldı. Ancak mestin ona mani olabilme mukavemeti de sınırlıdır. Hmm. Yani bu e, çok uzun bir vadeli değildir. Evet. En fazla mukim için yani misafir olmayan kişi için bir gün bir gece hmm. 24 saat o mest buna dayanabilecektir. Hmm. E, misafir için ise bu üç gün üç gece olarak e, çıkacaktır. Dolayısıyla bu kadarlık zaman zarfında o mes Hades'in ayağa girmesine mani olur. Kişi abdest alıp da mesin üzerine mes verdiği zaman da o kişi abdest olarak devam edecektir. Evet. Ancak mesli ayağından çıkartacak olur ise yani diyelim ki sizin abdestiniz var idi. E, abdestinizi bozdunuz ve meslinizin üzerine mes vererek abdest aldınız. Hı. Daha sonradan da mesleri ayağınızdan çıkardınız veya birini çıkardınız. Hı. Önemli değil. Bu takdirde ayağınıza Hades girer. Hımm. Abdestinizi komple yeniden almanıza değil sadece ayağınızı yıkamak ile de abdestiniz devam tamam. edebilir. Çünkü Hanefi mezhebine göre abdest uzuvlarını yıkamada peş peşelik şartı yoktur. Yok. Evet. Yani ardı ardına yıkamanız şartı yoktur. Sanki daha önce diğer uzuvları yıkadınız aradan belli bir zaman geçti ayağınızı yıkamış oldunuz. Evet. Yeter ki arada abdesti bozacak bir durumla karşılaşmış olmayasınız. Evet. Bunlara dikkat edilmelidir. Şimdi bu kardeşimiz e, soğuk havalarda yatarken mesk giyiyoruz diyor. Tabi giymeden önce abdesti mi değil mi bunu vurgulamamız evet. gerekir. Abdesti iken, Kamil abdesti iken mesleni giymiş olsalar ve ondan sonra yazsalar veya aradan zaman geçse e, mukim ise bu kişi 24 saat geçmedikçe o meslini kullanmasında bir mani yoktur. Evet. Ee, tabii onu çıkarmamış olmakla hı hı. beraber. Ama misafir ise bu zaman dilimi daha da uzayacaktır. Üç gün ki yayla tabirini evet. kullandı herhalde. Yani uzak bir yere de gidiyor ise bu belki de üç günlük bir zamanı uzayacaktır. Bu zaman zarfına kadar o mes bu vazifeye üstlenecektir. Peki hocam meslin, e, hani ayaktan çıkma şey var mıdır sınırı var mıdır yani şu kadar çıkarsa tabii ki, sınır, diye. tabii ki sınırı vardır bu konuda ayağın ekserisinin mestten çıkmasıyla çıktı hükmü verilecektir Hı -hı. yani topuk denilen kısmın e, mestin boğazından yukarı çıkmasıyla o çıktı olarak Hı -hı. kabul ediliyor bu takdirde o mestini çıkartacağı gibi diğerinde de çıkartacak eğer abdesti var ise arada evet. da bozucu bir durumda olmamışsa sadece ayaklarını yıkayarak tekrardan mescini giyebilir. Evet. Bazen fermuar mesela açılıyor hocam. Açıldığı anda zarar, zarar vermez. Fermuarın açılıp kapanması zarar vermez. Tamam inşallah hocam. Ee, bu soruyla birlikte kısa bir araya gidiyoruz. Aranın akabinde inşallah yine sizlerin göndermiş olduğu soruları e, cevaplamaya devam edeceğiz. ilmihaletteligültv.com adresinden teradesinden sizler sorularınızı gönderebilirsiniz. Temmettiği izleyenlerimiz ikinci bölümde yeniden sizlerle birlikteyiz. Sizlerden gelen sorularımızı cevaplamaya devam ediyoruz. Bir başka sorumuz. Çocuklarımın düğününde hediye kabiliğinden getirilen altın hediyeler, genelde çeyrek altın vesaire karşı taraf düğün yaptığında aynen iade ediliyor. Genel uygulama bu. E, bu durumda bir süre elimizde emanet gibi bekletiyoruz. Bu hediye olarak verilen altınlar için zekat vermek gerekir mi? Nisaba dahil edilmeli mi? Diye sormuşlar. Daha önce de Bursa'dan Böyle bir kardeşime evet. soru göndermişti. Buna benzer. Ee, yani hatırladığım kadarıyla daha Öf önceden gelen e, soru şu şekilde idi. E, veyahut da belki de fetva hattına gelmiştir. Tam da net Hı. hatırlamayabilirim. E, bayanın biri şöyle soruyor idi. İşte benim altınlarım var ama borcum var. Bunu düşecek miyiz? Dedik ki borcunuzun tüm... nedir borcunuz? İşte düğünler olacak. O düğünlere verilecek şeklinde dendiği zaman burada şöyle bir demek ki izlenim var. Yani size birileri takı takıyor, onlar sizin oluyorsa da siz de o kişilere takı takmak zorundasınız. Evet. Ve böyle bir nevi borç oluyor. Oysa bu e, bizim klasik manada baktığımız evlenen kimselere hediye takmada bir yardımlaşma değil, bir nevi ticaret oluyor. Yani. Ben sana veriyorum, sen de bana vermek zorundasın. Ödünç böyle bir ben, algı bir şey var ise evet. bu algıyı yık yıkmamız gerekir. Hı hı. Bu yanlış bir izlenimdir, yanlış bir işlemdir. Ee, böyle bir örf olsa bile şer şerife uymayan bir örftür. Hı hı. Hatta düğün sahipleri böyle bir beklentileri varsa... Yani kendine takan kimselerin geri alma, onu ilan ederek ben kimseden hediye istemiyorum. Hmm. Eğer hediye edecekseniz gerçekten hediye edin. Bu manada geri, geri, dönüşüm ederek, etmeyeceğim. geri dönüşümü evet, evet. olacak diye bir beklenti şart şeklinde olursa, evet. bu bir nevi ivazlı hediye olur ki, ivazlı hediye alışveriş babında, e, a, şey e, fıkıhta alışveriş gibi değerlendirilir. Hmm. Ve alışveriş gibi değerlendirildiğinde de alışverişin şartlarına haiz olması gerekir. Oysa altını altınıyla takas etmek e, sarf hakkı olacağından hmm. dolayı aranan belli şartlar vardır. Hem eşitlilik hem peşinlilik. Evet. Oysa eşitlilik olsa da peşinlilik olmayacağı için bu da riben nesal olur. Hmm. Vade faiz olacaktır. Ya efendim hediye tabirini kullanıyor ama karşılığında sen de bana altın vermek şartıyla derse hmm. bu dediğimiz gibi ivazlı hediye ki ivazlı hediye yani karşılıklı bir hediye alışveriştir. Alışverişte biraz önce bahsettiğimiz şartlara haiz olması gerekir. Yani e, kendimizi belki helal beslediğimizi zannederiz helal ile iştigal ettiğimizi zannederiz ama bu gibi örfler bizim harama girmemize sebebiyet verir evet. ve çok büyük yanlışlardır bu konuda e, düğün sahibi olan kardeşlerimiz dikkat etmelidir evet. e, ve hatta e, hocalarımız sohbetlerinde özellikle düğün sohbetlerinde belki de her düğünde bu dillendirilmelidir. Evet. Yani biraz sonra belki bir takı merasimi olacaktır. Birileri hmm. takı takacaktır. Bu takıdaki mahiyet nedir? Nasıl takılmalıdır? Gaye nedir? Bu bir hediye midir? Karşılık mıdır? Bu manada bu toplum bir şekilde bilinçlen, bilinçlendirilmelidir. Hmm. O yüzden size verilen altınlar sizin de değil. Kadın kıza verilmişse kızındır. Erkeğe verilmişse erkeğindir. Evet. Ve bu kişiler birilerine de bunu geri vermek zorunda da değildir. Hediye şeklinde verilmiş ise bunundur. Dolayısıyla zekatlı ve ser gibi mali ibadetler ona göre değerlendirilecektir. Evet diğerlerini bir borç olarak görmek de doğru bir şey değildir. Hı. Bu zihniyetle vermek, bu zihniyetle gerisini karşılık olarak da diğerinin altın veya başka bir takı getirmesi de yine doğru olmayan yanlış cahiliye adetlerinden bir adettir. Bundan son derece kaçınmak gerekir. O zaman nisap miktarına da ulaşmışsa bu altınlar zekâslarında Zekâta hesaplamak zorundalar, evet. vermek zorundalar. Bir diğer sorumuz, yalnız başıma namaz kılarken akşam yatsı namazlarının üç ve dört rekatları Sesli okunur mu? Cemaatle kılınırken vacip sessiz okuma. Yani yalnız kılarken geçerli mi? İlmihalde yalnız kılarken akşam yatsı sabah açıktan okunabilir diyor. Siz neler söyleyeceksiniz? Tabii ki ilmi haldeki bilgilerden farklı bir şey söylemeyeceğiz. Evet. Nitekim bizim burada söyleyeceklerimiz de bizim oradan öğrendiklerimizdir. E, namazlar beş vakit namaza baktığımız zaman sabah namazı sesli bir namaz. Hı hı. Akşam ve yatsı namazı sesli bir namazdır. Hı. Sessiz namazı sesli okumak, sessiz namazı sessiz okumak e, imam için vaciptir. He. Ancak münferit olan bir kimse için meseleye ele aldığımız zaman özellikle sabah namazı yani sesli namazlarda kişi muhayyerdir. He. Dilerse sesli okur, dilerse sessiz okuyacak ve bundan dolayı da herhangi bir vacibi terk etmiş olarak da kabul, kabul edilmez. Edildir. Yani akşam namazında sesli okuması vaciptir dedik ama hmm. sessiz de okuyabilir. Nitekim münferit kılanlar genelde sessiz okur. Evet. Ama evde bulunuyorsunuz veya bulunduğunuz ortamda sesli okumanıza mani bir durum yoktur. Sessiz hmm. okusanız da hiçbir mahsur lazım gelmeyecektir. Evet. Bu şeylerde de sıkıntı değil değil mi hocam? Üçüncü rekatlı mesela hani normalde işte imam efendi 1 ve ikinci rekatı akşam namazında sesli okuyor ama üçüncü rekatı Yok, cemaat mahiyeti gibi kılınacak. Yani bir ve ikinci rekatta seslilik zaten meşrudur. Hı hı. Üçüncü rekatta sadece Fatiha Şerif okunuyor. Orada evet. sesli olması meşruiyeti yoktur. Yani öyle bir kıraat yoktur. Hı. Münferi'den kılan kimse de bir ve ikinci rekatta sessiz okuyacak. Üçüncü rekatta Fatiha-i Şerif'i sessiz okuyacak. Yani onu da sessiz okuyabilir miyim diye sonuçta. Yok, veya yatsıda da aynı şekilde. Yatsıda da zaten üçüncü, bir ve ikinci dördüncü. rekatta. Üç ve dördüncü rekatta sesli okunacak. Çünkü üç ve dördüncü rekattaki kral zaten e, vacip olan kral değildir. Hı. Yani Fatiha okunmus, okunsun mu okunmasın mı ki bu konu dahi tartışmalı bir mevzudur. İhtiyasa dediğinde tercih edilen görüş Hı. okunması yönünde olduğu için okunacaktır. Ama sessiz bir şekilde değil. Değil, sessiz bir şekilde sessiz okunacaktır. Okunacaktır. Evet. bir diğer e, sorumuz bu arada hocam ilmihalde okudum demişti arkadaşımız ama hangi ilmihale güveneceğiz veya doğru olan ilmihal hangisidir diye bununla ilgili bir kaynak özellikle kimi verebiliriz hocam okumasını tavsiye ettiğimiz yani ilmihal olarak e, tabi e, taha cumhuriyet döneminden beri hmm. hepimizin evinde bulunan Ömer Nasuhu Efendi'nin ilmihali zaman. bu manada geniş kapsamlı Hı hı. E, ve e, eski klasik kaynaklardan derlenmiş olması hasebiyle e, el kitabımız olabilir. Yine bildiğim kadarıyla Cübbeli hocamızın bu evet. konuda yazmış olduğu e, bir ilmihal var. Hı hı. E, yine ilmi heyetle de istişareli bir evet. şekilde e, ondan da istifade edilebilir. Tabii daha ben pek piyasayı da bilmiyorum. Yani başka illaki istifade hmm. edecek imaller de vardır. altında olsa evet. e, bunlardan istifade edebilirsiniz. Bir diğer e, sorumuz zekat hakkında çözemediğim bir sorunum var demişler. Zekat verme yükümlülüğü altına girmek için belirlenen hesap miktarına sahipken Allah'ın izniyle zekatımı verdim ve tarih attım. Bu tarih üzerinden bir yıl geçmeden birikimimi harcayarak katılım bankası vasıtasıyla 10 yıl borçlanarak ev aldım. Dolayısıyla birikimim Nisap miktarının altına indi. Sorum şu. Bu andan itibaren ilerleyen süreçte tekrar nisap miktarı kadar birikimim olsa ama üzerinden bir yıl geçmemiş olsa zekat yükümlülüğüm olur mu? Yani zekat verdiğim tarihten itibaren geçen süreçte tekrar zekat verme yılı dolmadan elimdeki miktar nisap miktarının altına indi. Tekrar birikimim oldu ama nisap miktarı kadar olsa bile üzerinden bir yıl geçmedi. Şimdi ben nisap miktarı kadar birikimim olduğu tarihten itibaren tarih atıp tekrar bir yıl dolmasını bekleyeceğim diye sormuşlar. Yoksa... Devam yani zekat. özet olarak her nisab miktarı üzerine bir yıl geçmesi gerekir mi? Gerekmez, Gerekmez mi? mi? Onu Anladığım kadarıyla evet. özet olarak bu. Evet. Ee, tabii bunu kapsamlı olarak öncelikle şunu bilmemiz gerekir. Ee, zekat mali bir ibadet hı hı. Ee, ve mali ibadette öncelikle nisaba sahip olmak, nisab diye tabir ettiğimiz bir rakam hı hı. o rakama sahip olmak ve o rakamın üzerinden bir hicri senenin geçmesi. Evet. Ee, misal verecek olursak diyelim ki Ramazan'ın 5'inde kişi nisap miktarı mal'a sahip oldu. Nisap miktarı mal da 100 TL olsun. Evet. Varsayım olarak söylüyorum. Tabi bu rakam bu şekilde değildir. Hı hı. Kişi 100 liraya sahip oldu ve bu bir nisaptır. Ee, bir dahaki Ramazan 5'i gelene kadar da arada bu 100 lirası belki 90'a düştü, 80'e düştü, 50'ye düştü. Yani nisabın altına düştü. Evet. Ama sene sonu yani Ramazan'ın beşi geldiğinde yine elinde 100 lirası var. Evet. O ortalarda aralarda 100 liradan aşağı düştü ama sıfırlanmadı. Hı hı. Sene başıyla sene ortası, sene sonudur irtibarı alacağımız. Sene başında nisaf var, sene sonunda hı da nisaf var. var. Senenin tamamında nisaf var kabul edilir. Bu kişi zekatını verecektir. Evet. Ancak bu kişinin o elindeki o para sene ortasında sıfırlanacak olsa hı hı. yani 100 lirası vardı ama 110 lira borçlandı ev aldı evet. ki on senelik bir vade Hı -hı. tabiri kullanıyor ise bu ciddi bir borç demektir. Kesinlikle. Elindeki belki bir birikimi varsa da o birikime de tahallük edecektir. Belki sıfırın altına düşecektir. Evet. Böyle bir durumda ise o evvel tarih attığımız nisap tarihi sıfırlanmış oluyor, yok oluyor. Hı -hı. Bir daha ne zaman oraya bir tarih atacağız? İlk defa nisaba sahip olduğu tarih. Yani borçları bitecek. Borçları bitecek. Evet. Ve borçlar bittikten sonra kenarında nisaba tahallük edecek bir miktar parası ya ki bizim misalimizde 100 liraydı. Evet. 100 liraya sahip olduğu an tarihi atacaktır. Hmm. Sonra bir dahaki seneye kadar elinde o 100 lirası. Belki aşağı düşmeler olsa da sıfırlanmadıkça 100 lirası var ise sene sonunda elinde 100 lirası varsa onun zekatını verecek. Hmm. Artı Yine misalimize dönecek olursak, Ramazan'ın 5'inde 100 lirası vardı, hı hı. bir dahaki sene geldi, Ramazan'ın 3'ünde 100 lira daha eline geçti, evet. etti 200 lira. 200 lira ve Ramazan'ın 5'ine 200 lirayla girdi. Oysa 100 lira üzerinden bir sene geçti ama ikinci 200. gelen 100 lira üzerinden bir sene geçmedi. geçmedi. Bu kişi neyin zekatını verecek? 200, 200 liranın mi? zekatını verecek. Yani her bir nisab üzerinde ki Hanefi mezhebinde bu böyledir. Şafi mezhebinde biraz daha farklılıklar vardır. Her bir nisab için ayrı bir sene tutulmayacaktır. Nisab bir bütün olarak hesap edilir. Ve iki yani senenin baş ve sonunda nisab var ise ortada sıfırlanmadıkça aşağı düşse dahi bu nisab var kabul edilecektir. Ve ona göre zekatını örecektir. Hocam mesela bu kardeşimiz nisab miktarına ulaştı. Bir yıl geçti, bir zekatını verdi. Yine devam ediyor ama e, bu nisap miktarı parasından mesela harcadı işte e, diğer seneye gelene kadar da işte 50 lirası kaldı tam 100 bizim örneğimizdeki gibi 100 lira kalmadı 50 lirası kaldı e, bu şekilde devam ediyor o anda mesela zekat vermekte yükümlü değil artık ama işte diyelim ki belli bir zaman daha geçti 2-3 ay daha geçti üzerine parasını ekledi nisap miktarına tekrar ulaştı o anda Bakın, yine bu kişi için bahsetmiş... aynı tarihte o tarihimi alacak yoksa. O geçmişteki tarihi almış olur? Bu oluyor? kişi için asıl itibar eden ilk nisaba sahip olduğu tarihtir. Evet. Ve her bir sene, yıl dönümü onun için o tarihtir. Hı -hı. O tarihten o tarihe eline nisap geliyor ise onun zekatını Ver verecektir. O tarihten önce elindeki paranın nisabı düşmüş ise onunla zaten mükellef olmayacaktır. Olmayacak. Tamam hocam. Bir diğer sorumuz. Ellerimde egzama var. Egzama hafif aşamadayken abdest aldıktan sonra egzama noktalarında küçük su tanecikleri toplu inebaşı büyüklüğünde oluşuyor. ''Bu su taneciklerin elime yayılması abdestimi bozuyor e, Bozuyor mu? Bozuyorsa ne yapmalıyım?'' demişler. İleri aşamaya geldiğinde ise içi sıvı halde doluyor ve çatlaklar oluşuyor. E, bunların patlaması veya yayılması durumunda e, abdestine bir zarar gelir mi diye sormuşlar hocam. Tabii öncelikle bir kişinin abdestinin bozulabilmesi için e, vücuttan çıkan şeyin necis olması gerekir. Hı hı. E, kan gibi, irin gibi. Ee, bahsedilen egzama da su çıkıyor. Safi evet. bir su çıkıyor. Bu safi su abdesti bozar mı bozmaz mı? E, kitaplarımızda bu konuya dair e, çelişkili yani ihtilaflı e, görüşlere yer veriliyor. Evet. Ee, bazılarına göre safi su namaz abdesti bozmayacağı ki hatırladığım kadarıyla kudur Şerhi Lubab'da bu şekildeydi. Ee, Fethübâb-ül-İnâyeh mollâ ül ise bunun tam zıttı abdesti bozacağına tersi de olabilir. Yani yanlış aktarmış da olabilirim. Evet. Bu şekilde iki farklı görüşten bahsedilir. Evet. Ee, tabii biz bu gibi yerlerde ihtiyatla hareket ederek abdestin bozulacağıyla hüküm vermemiz evet. doğru olsa gerek. Ee, çünkü bu gibi ibadet konularında özellikle ihtiyatlı hareket etmemiz gerekir. Bir de o çıkan şeyin Yıkanması vacip olan yere, yani yıkanması farz olan yere ulaşması, yaranın ucunda zuhur etmesi dışarı çıkmadıkça abdest bozulmayacaktır. İçinde dolaşıyor mu? İçeride dolaşıyor. Ee, yani derinin altında. Derinin altında zaten yıkamanın farz olduğu bir mahal değildir. Evet. Dolayısıyla onun bir zararı yok. Ee, ancak yıkanması farz olan mahalle, yukarı, tabii yıkanması farz derken, abdeste yıkanması değil, usulde yıkanması hmm. farz olan yerdir. Evet. Çünkü varsayalım insanın e, karnında veyahut da göğsünde bir yara çıkıp da, Kanamı oradan zuhur edecek olursa abdest orayı yıkamak farz değildir. Abdest bozulmaz denmez. Yani, yani. E, bu da e, yine ifade edelim bunu. Yıkanması farz olan yere e, çıktığı zaman abdesti bozulacak. Bir de şunu söylemek gerekir. E, kanın çıkması ve çıkartılması gibi ayrım var mıdır yok mudur? Hı hı. Yine klasik kaynaklarımıza baktığımız zaman merginani hidaye sahibi el merginani çıkartılmak ile bozulmayacağı, çıkmasıyla bozacağından bahsediyor. Hmm. Ama tabi bu görüş kabul edilen bir görüş değil. E, bu kitabın Şarihi İbn Humam, Fetur Kadir'de bunun doğru olmadığını, hatta bu manada gerek diğer fıkıh kaynaklarından da buna destek getirerek Çıksın veya çıkartılsın eğer o kan veya o irin o necis olan bir şey ne ise yıkanması vacip olan bir bölüme farz olan bir bölüme ulaşmış ise gerek kendi kendine gerek birilerinin sıkmasıyla olmuşsa da bu kişinin abdesti bozulacaktır. Evet. E, bahsedilen işte hastalıkla alakalı ise o Hı. zaman e, birinci bölümümüzde konuştuğumuz üzere özür, özür sahibi midir değil İyi. midir oradaki detaylar bu kardeşimiz için de geçerli olacaktır. Evet. Bir diğer sorumuz hocam arkadaşlar ilmel dersi yapıyoruz. Şöyle bir meseleyle karşılaştık. Abdest alacak kadar elinde suyu olan kişi gusül için teyemmüm alabilir. Burayı anlayamadık demişler. Şimdi e, teyemmüm kaleftir. Abdest veya guslün kalefidir. Bir kimse hakikaten veya hükmen suyu kullanmaya imkanı olmasa. Hakikaten imkanı yok, su yok. Veyahut da su var hastalığından dolayı onu kullanamıyor. Havanın çok soğuk olmasından dolayı ki kullanması durumunda hasta olacak veya hastalığı artacak veya iyileşme süresi uzayacak. Bu manada kullanamıyorsa buna da hükmen imkanı yok demektir. Bu kimse için teğemi meşrudur. Peki teğemmümde abdest ile alakalı olan teğemmüm ile gusulle alakalı teğemmüm arasında fark var mıdır? Yoktur. Yani bir kimsenin banyo yapması gerekiyorsa, gusletmesi gerekiyor ancak suyu bulamıyor, su yok elinde. Evet. Bu kimse normal e, teğemmümünü alır ve bu şekilde cunupluktan kurtulmuş olur. Peki bu teğemmüm ne zamana kadar iş yapar? E, bu teğemmüm yıkanabilecek imkana sahip olacak miktarda suya veya bu kadar suyu kullanmaya imkanı bulduğu an bu teğemmumun hükmü biter ve kişinin yıkanması gerekir. Evet. Ee, Burada bahsedilen ilmaldeki o ifade, e, diyelim ki bir kimseye husle alması gerekiyor. Elinde bir miktar su var ama o su abdese yeterli, husle almaya yeterli değil. Hı hı. Ve başka da suyu yok. Evet. Bu kimse için su yoktur denir mi? Yoksa su vardır denir mi? Mesela bununla alakalı. Evet. Buna gerekli olan nedir? Gusüldür. Abdest hmm. değildir. Dolayısıyla gusül alacak da imkanı yoktur. O su yeterli bir su değildir. O zaman yok hükmünde olacağı için bu kimse gusülü e, alacaktır. E, teğmüm alacaktır. alacaktır. Hmm. Ve teğmüm ile gusülü almış kabul edilir. Hmm. Ancak bu kimse daha sonradan abdestini bozsa yerlenerek veya ufak su dökerek ve herhangi bir nedenle abdestini bozduğu zaman elindeki o abdese yetecek su ile abdest alması <Gülüyor> gerekir. Bakın teyemmüm almayacak. O guslü teyemmüme endekslenmiş ama abdesti ise o suyu endekslenmiştir. Evet. Veya daha da hiç elinde suyu yoktu. Öyle düşünelim. E, ve bu kimse guslü alması gerekti. Ve e, teyemmüm aldı. aldı. Daha sonradan abdesti bozuldu. Yeniden teyemmüm. Ve e, baktık bir su var ama o su sadece abdestine yeterlidir. Hı. Bu kimse o suyla abdestini alacaktır. Olacak, yani. Bu şekilde değerlendirilir. Hocam şimdi e, şu anki ortamımıza baktığım zaman mesela yolculuk esnasında... İşte belli yerlerde uyan işte uzun yol şoför kardeşlerimiz var. Böyle bir sıkıntı yaşayabiliyorlar. Ama yolda duş alabilecekleri bir yer de yok. Bir camiye girseler abdest alabiliyorlar ama duş alamıyorlar. Yani gusül alamıyorlar. Bu tip durumda yine bu temmüm konusu geçerli olur yoksa normal bir abdest Tabii almaları ki mı gerekiyor? Şartları zorlamak gerekir. Evet. Tabii normal derken bu kişiye gusül gerekiyor, gerekiyor ise normal abdest bunu karşılamaz. Hı hı. Normal abdeste alabilme imkanına sahip olmak temin farzını bu kişiden düşürmez. Evet. Önce bunu ifade ettik biraz önceki hı hı. ilmaldeki o ifadelerde bununla yok. alakalıydı evet. zaten. Ama şehirde veyahut da şehirler arası yolculuktaki özellikle günümüz şartlarında dinlenme testlerinde su bulamama diye bir olanak pek yoktur. yok. Yok. Var. Yıkanma olarak da illa bir hamam olma şartı da aranmamalıdır. Hı. Veya illaki böyle evdeki bir banyo ortamı da aranmamalıdır. Hı. Gerekli yani gerektiği durumda tabii ki havanın da müsait, müsait olması durumunda olması. E, kişinin e, tuvaletten de gerekirse farz olacak yani mecbur Hı. kaldığından dolayı kuselması mümkündür. Veya bu şartları tabii kuselması derken değil mi hocam? şartları sonuna kadar zorlayacağız. Hı. Buna rağmen imkanı yok ve etrafta da su da yok yani yapacak başka imkanı yok o zaman bu kimse guslünden dolayı teğmüm alır alacağım. ama abdesti içinde normal, normal abdesini almak gerekecektir. Evet hocam. Bir diğer sorumuz hocam halamın eşi faizi iş yapıyor. Başka iş yok evlerine yılda bir veya iki defa gidiyoruz. Bir şey yemek içmek bizim için haram mıdır? Haramsa gizlice para bıraksak yemeği almış olur muyuz? Halamı kırmamak için söyleyemiyorum çok izliyorum. Ne yapmamız lazım? Rabbim o kardeşimizi ve o kardeşler gibilerini de inşallah muhafaza etsin. Anladım. Bu hallerden kurtarsın. Hı -hı. Tabii ki bir kimsenin kazancı haram ise evet. ve hiçbir helal kazancı da yok ise Hı -hı. Onun, e, dan yemek, onun hediyesini kabul etmek doğru bir şey değildir. Evet. Bu kim olursa olsun. Hı -hı. Ancak e, maişet durumunda yani bir bayanın e, kocası o bayana bakmakla mükellef ve Aynen. kocanın başka bir kazancı da yok. Haramla iştigal ediyorsa... ...bu durumda bayanın da başka bir imkanı olmadığı için... E, ...ölmeyecek kadar mecburi miktarca ondan istifade eder. Hmm. Ama her daim kocasına telkinde bulunmalı. Her daim kocasının o haram olan işliği bırakmasını... Bırakmasın. ...konusunda baskı yapmalıdır. Evet. Şimdi hadis-i şerifte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam evet. öyle buyuruyor. ''Men ra'a minkum munkeren fel yugayr biyedihi'' ''Biriniz bir münkeri, bir yanlışı, bir çirkini, şer'an olmaması gereken bir şeyin yapıldığını görürse... Onu eliyle düzelsin. Feinlem yastatı ve bir lisanhi eğer eliyle onu değiştirmeye gücü yetmiyorsa en azından ifadeyle lisanı ile bunun halli doğrultusunda tepkisini ortaya koysun. Feinlem yastatı Fe bir kalbihi buna da imkanı yoksa kalbiyle en azından bunu yapsın. O yüzden yani halam darılır, teyzem kızar amcam şöyle yapar şeklinde bir takım algılar ile onların bu yanlış içinde devam etmesi doğru bir şey değil. Biz burada tepkimizi koymalıyız. Hatta bu sualeden kardeşimiz eniştesinin sırf bu haram kazancından dolayı evde yemek yememesi, halası ki eniştesinin ee, hanımı bu manada bir sıkıntı duyduğu zaman o da kocasına baskı yapıp da ve bu şekilde belki de haramdan vazgeçilmesine de vesile olacaktır evet. tabi bu bir tebliğdir ama tebliğinde bir metodu vardır ee, karşı tarafı nefretleştirecek kıracak tarzda değil ama üzülmesin şeklinde de değil yani hak söylenecektir, bu manada doğru söylenecektir, bu doğrultusunda tabi doğrular ifade edilecektir ve bu şekilde hareket etmesini tavsiye ederiz. Şöyle bir durum var hocam, ben şahsen yaşadığım için, yani bunu anlattığımız anda, yani güzel bir dinle anlatıyoruz, ya bak bu yanlıştır, böyle yapılması da olur, onun için yemiyorum, içemiyorum diye söylediğin zaman, ya sizde ne kadar bağnaz düşünüyorsunuz, böyle şeyler mi kaldı, artık deyip tepki gösteriyorlar ve e, sinirlenme noktasına kadar gidiyor yani, evet. çok aşırı tepki veriyorlar. Bu tip durumlarda hiçbir şey orada yemeyecek miyiz hocam? Akrabamız dahi olsa hiçbir şey... Yani eğer helal mi? kazancı hiç yoksa tabii evet. ki yenmeyecek. Ama eğer bu manada karşı tarafın hı. Allah muhafaza imandan çıkmasına vesile olacak bir takım sözler sarf etmesine sebebiyet veriyorsa yani tebliğ önemlidir evet. ama tebliğde metot daha önemlidir. Hı hı. Yani sizin yapacağınız tebliğde onun doğruyu bulması doğrultusunda olmalıdır. Evet. Eğer yapacağınız tebliğ onun bulunduğu yanlış çizgiden bir adım daha kötü çizgiye gitmesine sebebiyet veriyorsa o burada konuşmayacaksınız. konuşmayacaksınız. Evet. Onun o halden çıkmaması daha iyiye gelmesi için başka eylemlerde bulunacaksınız. Hı -hı. Ne gibi olabilir? Mesela vardınız ki yememeniz durumunda bahsettiğiniz olaylar olacaktır. Hep beraber sofraya oturuyorsunuz. Onun üzerine belki işte oruç gibi yani onu daha önceden hmm. tabi ayarlayacaksınız. Evet. Veya biraz önce ben yemiştim karnım aç değil şeklinde. E, en Farklı, farklı bir şekilde siyaseti yaparak o manada yine bir de bulunacak. Evet. Yani tebliğ dediğimiz gibi önemli ama metot daha önemlidir. Hmm. E, kişinin bulunduğu halden daha kötü bir duruma getirilmemek bize de elzemdir, lazımdır. Bu manada hareket etmek gerekir. Kardeşlerimizin dediği gibi para bırakmak veya başka bir şey yok, yapmak o öyle bir şey, öyle bir şey yani. de yok. Ancak getirdin kendin getirip de orada hazır getirip de hazır ha. kendinden yersin o ayrı bir konudur. Aynı Ama güzel, para vermek o, o daha büyük bir rencide etmektir. Evet. Yani eğer maksat rencide ise güzel bir metoduyla en orada tebliğ yapabilir. Akşam yemekten ziyade bir çaya gidebilirsiniz. Çayınızı kendiniz götürürsünüz. Şekerinizi veya tatlınızı bu şekilde kendi götürmüş olduğunuzu yiyebilirsiniz. Bir başka sorumuzla devam ediyoruz hocam. Araç firmalarının kendi finans kuruluşlarından örneğin A firmasının kendi finansından vadeli olarak e, araç almak istediğiniz zaman kendisi finans sağlıyor. Bu vade oranlarından vadeli fiyatlarla araba almak caiz midir? Bir malın peşin fiyatı şu, vadeli fiyatı şu şeklinde iki e, fiyatı söylemek alışverişte bir tesiri olur mu olmaz mı? Biz bu konuyu evet. daha önce defalarca uzun bir şekilde izah etmiştik. Evet. Alışveriş icap ve kabul yani tarafların iradelerini beyan etme beyana dökerek evet. tarafların belli bir rakamda anlaşmalarıdır. Evet. E, bu malın peşin fiyatı 10 lira, bir aylık fiyatı 11 lira, iki aylık fiyatı 12 lira dediğinizde karşı tarafta iyi o zaman 12 liraya 2 aylıkla 2 ay sonra ödemek üzere alayım deseniz ben de buna sattım dersek burada alışveriş 12 liraya nikad etmiş olur. Evet. Burada herhangi bir sıkıntı söz konusu olmaz. Evet. Bunun öncesinde 10-11 gibi rakamlar ise bir nevi pazarlık aşamasında konuşulan rakamlar gibidir. Burada fıken bir tesir yoktur. Evet. Şimdi bahsettiğiniz firmalar kendileri araba satıyorlar veya bir mal satıyorlar. Peşin fiyatı belli ama sizin paranız yoksa size bir vade olana tanıyor ama vade olanağını iki şekilde tanıyor diye git diyor bir anlaşmalı banka bankayla. bankayla bankadan kredi kullan, o bana parayı peşin ödesin sonra sen o bankaya kredi aldığından dolayı farkını oraya öde. Evet. Yani ben 10 liralık malı sana 10 liraya satmış oluyorum evet. ve banka bana 10 lira ödeyecek ama sen banka 11 lira öde, 12 lira öde. Evet. Bu şekilde olursa bu faizdir, bu caiz değildir. Ancak murabaha sistemi yani bankada olmayacak tabi bu durumda katılım bankalar ee, onu önce buradan satın alıp üzerine karını koyarak size satarlarsa durum farklı olur. Evet. İkinci sistem ise kurumun bizatihi kendisi size vade yapıyor. Hı hı. Yani 10 lira peşin alacağınız bir malı eğer peşin paranız yok hı hı. veresiye almak istiyorsanız hı hı. tabi e, o kurumun bünyesinde finansman kurum diye tabir edilir ama aynı kurumun bünyesinde. Yani üç, üçüncü bir firma değil, evet. harici bir firma değil. Hı hı. <gülüyor> Bu şekilde ise ve bundan dolayı ise bir vade yapıp da vadeden dolayı da bir fark yansıtılıyor ise bu bir nevi mal sahibi bunu yapıyor. Hı hı. Yani kendisi mal sahibi olarak bir malı peşin Peki, fiyatı bu, vadeli bu fiyat fiyatı bu, yani. bu şekildedir. Evet. Ama burada şunu iyi tespit etmemiz gerekir. Bu iki kurum farklı kurum olmamalıdır. Hı hı. Yani finans kurumu ile e, bayi diye tabir ettiğimiz o galeri farklı kurumlar olmamalıdır. Çünkü bazı firmalar bazen bir bankayla anlaşma yapıyorlar, evet. onun üzerinden çıkartma yapıyorlar. Şekilde. Veyahut da belki aynı kurum gibi gözüküyor. Yani ortaklar aynıdır ama finans kurumunun ortaklarında farklı kişiler de vardır. Bu da onu ayrı bir şirket konumuna endeksleyecektir. Evet. Böyle bir durumda durum tabii biraz önce bahsettiğimiz birinci şık gibi olur ki buna da fetva veremeyiz. Evet hocam. Bir diğer sorumuz hocam. Evimize güneş enerjisi var. Bu suyun hükmü nedir? Abdest küsül alınabilir mi? Kitaplarımızda direkt güneş ışınının vurmuş olduğu suyla abdest veya gusül almanın mekruh olduğundan bahsedilir. Hı hı. Ancak bu mekruh olmaklılık beyan edilirken sıcak iklimlerde ve sıcak ülkelerde bir de suyun içinde bulunmuş olduğu kaptan bir takım parçacıkların kopması. Hı hı. Çünkü buradaki kerahat nedir? vücuda gelecek olan bir zararla alakalıdır. Evet. Ki alaca hastalığı yapacağından yani hmm. bir nevi deri hastalığı o da deri üzerinde bulunan ince e, gözeneklerin e, nüfuz ederek oradaki parçacıkların diyor. oraya girmesi suretiyle vücuda bir zarardan bahsediyor. Hmm. O yüzden krom gibi veyahut da cam gibi yani o suya herhangi bir şey vermeyecek bir maddenin içinde bulunuyor ise bunda herhangi bir sıkıntı olmayacaktır. Bildiğimiz kadarıyla da günümüzdeki güneş enerjisi ile ısıtılacak olan sularda e, genelde cam veya cam, kromun krom, içindedir. Krom, evet. e, orada herhangi bir parçacıkların kopması söz konusu değildir. Sağlık açısından da bir zarar söz konusu değildir. Hı. O yüzden bunu abdest veya gusulle kullanmakta herhangi bir mahsur lazım da gelmez. Evet hocam. Vaktimizin sonundayız ama bir soru daha cevaplayalım inşallah hocam. Adet döneminde zevcimle cinsi münasebetin haram olduğunu biliyorum fakat sorum şu. Zevcemle adet döneminde diz ile bel arasında temas etmem haram mıdır? Harama bulaşmak tehlikesi varsa dahi. Harama bulaşma tehlikesi varsa tabii ki haramdır her şeyden önce. Böyle bir tehlike olmasa dahi Hanefi mezhebinde yine tercih edilen görüşe göre bir bayan adetliyken veyahut da loğusa iken yani doğumdan sonraki kanama devam etme süresinde sürecinde disk kapağıyla göbek arasına temas etmemesi yani buranın bir bezle kapalı olması e, gerekliliği vardır. Çünkü Allah muhafaza bu bölgelerle kişinin münasebette bulunması onun daha büyük, büyük. bir felakete evet. gitmesine vesile olacaktır. Bundan sakınmak gerekir. E, bu manada hatta aşmayarak e, karı kocalık münasebetlerini de yapabilirler. Evet hocam Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Ee, bu soruyla birlikte gelmiş olduk programımızın da. Son olarak dua babında neler söylemek istersin hocam? Rabbim e, ilim amel ihlas yolunda cümlemize e, istikamet nasip etsin. Amin inşallah Allah razı olsun hocam. Kıymetli izleyenlerimiz İlmalet tv.com Gül TV gelen sorularımızın bugün de e, sonuna gelmiş bulunuyoruz. Sizler de yine sorularınızı ilmihalet lalegül tv adresinden bizlere gönderebilirsiniz. Acil e, almak istediğiniz fetva sorularınız olursa da yine onları fetva hattını arayarak danışabilirsiniz. Sorularınızı bizlere gönderebilirsiniz. Ve yine geçmişte yapmış olduğumuz programlarımızın tekrarlarını da tv adresinden izleyebilirsiniz. Tekrar görüşmek dileğiyle hepiniz Mevla emanet olun. Hoşçakalın.